İnnel <tik> ve ve ve min <mexikan> ve min ve ve ve muhterem kardeşlerim bu haftaki sohbetimizin mevzusu delilsiz hareket etmenin sonuçları ve şer'i delilin gerekliliği inşallah bu hafta bunun üzerinde duracağız delilsiz hareket etmenin sonuçları başlıklar olarak zikredecek olursak ki bu başlıkların hepsi aslında bir sohbet sohbetinin yapılması gereken başlıklar bir delilsiz hareket görüş ayrılığına gruplaşmaya tefrikaya ve ihtilafa sebep olur iki Delilsiz hareket, şer'i delil olmadan hareket kişiyi hüküm koymaya götürür ve herkes de kendince bir hüküm beyan eder. 3. Gösteriş ve Allah'ın rızası dışında harekete sevk eder. 4. Delilsiz şer'i delil olmadan hareket bu bo göz boyamayla asıl olanı birbirine karıştırır. Göz boyamayla kişi hareket eder. 4. Kıyasla hareket eder, rey ile hareket eder, kendi heve ve arzusuna göre hareket eder, bunun da dinden olduğunu zanneder. 6- İyi niyetli olduğunu düşünür, iyi niyetle hareket eder ama metodu ve hareketi yanlış olur. 7- Yanlış teşhis koyar, yanlış teşhis koyar. Bu başlığa, başlıklarla beraber şu hadisi de zikredelim. Normalde delilsiz hareket, şer'i delil olmadan hareket eden kimse bir ulusu, bir imparatorluğu, bir topluluğu dahi yanıltabilir. Örneğin Ayşe validemize zina iftirası atıldığında yanlış bir teşhisti. Teşhis neydi? Tenha bir yerde Ayşe validemiz yalnız başına birisiyle beraber kaldı. Ona zina iftirası attılar. Allah Kur'an-ı Kerim'de benim peygamberim habis mi ki zevcelere de habis olsun temizlere temizler diye ayet indirdi. Görüldüğü gibi yanlış tesis koyar delilsiz hareket eden. Ve yine Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin yırtılmasıyla zina yaptı diye bu adam koca imparatorluğu yanıltarak yıl hapiste kaldı. Buna benzer çok başlıklar zikredebiliriz. Evet delilsiz hareket eden duygusal davranır. Yine delilsiz hareket eden benim niyetim temiz deyip fiilinde birçok hal ve hareketlerinde e, hata eder ve yanlış davranır. Onun için delilsiz hareketin kişiye açtığı bela ve musubetler oldukça fazladır. Bu konuyu ilim eli çok önceleri yaşamış ve görmüş ki e, bu meselelere eğilmişler, bu konuda eserler yazmışlar. Kitaplar yazmışlar ve insanlara bu mevzuda nasihatlar etmişler. İnşallah biz de ilim ehlinin bu nasihatlarını göz önünde bulundurarak kendi nefsimize ve kardeşlerimize nasihat edeceğiz. Evet delilsiz hareket etmek görüş ayrılığına, kine, nefrete, buğza, ayrılığa, sıkıntıya, kopmaya, parçalanmaya sebep olur. Evet, görüş ayrılığı bu kadar kötü. Delilsiz hareketmenin birinci sebebi bu. Aruri 67. sayfasında böyle bir başlık atmış. Ve buna da insanlar biliyorsunuz ki bu ihtilafa parçalanmaya bir de malzeme edinmişler, malzeme uydurmuşlar. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Arkadaşlar Allah rızası için ihtilaf nasıl rahmet olabilir? basit bir mevzuda tartışıp ihtilaf ettiğimiz zaman kalplerimiz birbirinden ayrılmıyor mu? Buhs etmiyor muyuz o kardeşleri? Peki ihtilaf nasıl olur? Veya bizim ihtilafımız rahmette başkasının ihtilafı nasıl zulüm olur? Bunu ayıran bir delil mi var? Tehid ehlinin ihtilafı helal tehid ehli olmayanın ihtilafı haram, zulüm diye böyle bir ayrım mı var? Bunu kim belirleyecek? Onun için Kur'an Kur sünnette İhtilafın her türlüsü zemmedilmiştir. İhtilafın ana kaynağı sebebi ise delilsiz hareket etmekten kaynaklanıyor. Dillerini parça parça edip gruplaşanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin olamaz diyor Kur'an-ı Kerim. Resuluna Enam Suresi 159. ayet. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olma büyük bir azap vardır onlara Ali İmran suresi ayet 105 ve müşriklerden olmayınız o müşrikler ki kendi dinlerini parçaladılar bölündüler paramparça oldular her grup kendi yanındakiyle övündü yine bahsettiğimiz üzere buna da bir kılıf uydurulmuş bu kadar ayetten sonra ihtilafın rahmet olduğu söylenmiş ne acı ki bunu da birçok inananı bu sözlere alet etmişlerdi. Bu yöntemdeki yanlışlık Allah'ın kelamını sukünetle dinleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel etmeye çabalayan ihlaslı, samimi ve dürüst Müslümanların bile birçok kez kafasını bulandırmış ve bu konuda o insanları kargaşaya sürüklemiştir. Onun için yine Rabbimiz kitabından çekişip anlaşmazlığa düşmeyiniz, başarısızlığa uğrarsınız. En'am suresi ayet 46 çekişip anlaşmazlığa düşmeyiniz yoksa başarısızlığa uğrarsınız. Ayet-i Kerime'nin tefsirinden Müslümanlar çekişip ihtilaf edip anlaşmazlığa düşerlerse... Allah kafirleri onların başına yönetici getirir ve onlar ona galebe çalarlar. Hem dünyada hem de ahirette sıkıntılı bir hayat yaşarlar diyor. Evet biz Müslümanlar birbirimizle çekişir, ihtilaf ederiz, bölünürüz, parçalanırsak muhakkak ki Allah vaat ediyor kafirleri onlara musallat ederim. Onlar hem dünyada hem de ahirette sıkıntı çekerler kendi düşüncelerimizden mi yoksa Rabbimizin kitap ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bir takım çözümler arayacağız muhterem kardeşlerim dinde düştüğümüz ihtilaflara bölünmüş parçalanmış topluluklara çözüm ve reçete kendi anlayışlarımız mı kendi tespitlerimizi mi, yoksa Allah'ın kitabında belirttiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde çözüm olarak ortaya koyduğu şeylerden mi arayacağız? Yoksa Allah ve Resulü kullarının ihtilaf edeceği meseleleri çözümsüz mü bırakmış? Bu konuda kitabında ve Resulü'nün diliyle sünnetinde belli çözümler ortaya koymamış mı? Evet, delilsiz hareket madem ihtilafa bölünmeye, parçalanmaya sebep oluyorsa bir araya gelmeyi kendimiz mi üreteceğiz? Yoksa zaten İslam dini bunların çözümünü ortaya koymuş mu? Onlar ihtilaf halinde olmaya, olmaya devam etsinler bakalım. Rahmetimden uzaklaşıp muhakkak ki kovulanlardan olurlar. Onlar ihtilaf etmeye devam etsinler bakalım rahmetinden uzaklaşırlar ve gazabıma yaklaşırlar. İhtilaf etmek delisiz hareketten kaynaklanıyor ihtilaf etmekten Allah'ın gazabını ve rahmetinden uzaklaşmaya sebep oluyor. Her şeyden önce başta mücahit olmak üzere tesir imamları ihtilafa düşenlerle ilgili bu ayetin tesirinden ihtilaf halinde ancak batıl ehli kafirler olmuştur diyor. Her şeyden önce başta mücahit tefsirci mücahit olmak üzere tefsirci imamların ittifakıyla bu ayetin tefsirinde Hud suresi 18, 118. ayetin tefsirinde muhakkak ki ihtilaf halinde olmak batıl ehlinin gazaba uğrayanların halidir diyorlar. Onun için ihtilafın asla rahmet olamayacağı, ihtilafın kalplerin birbirinden ayrılması ceset ve bedenlerin birbirinden ayrılması demektir muhterem kardeşlerim. Rabbinin rahmeti, rahmet eyledikleri hariç, çünkü hak ehli arasında ihtilaf asla olmaz. Fakirlerin tümüne göre hak ehli arasında ihtilaf asla olmaz. Ancak batıla dayananlar kalplerinde batıla meyil olanlar ihtilaf ederler. Çünkü hak ehlini Allah korumuş, muhafaza etmişlerdir. Onlar ihtilafa düştükleri her meselede ses çıkarmadan Allah'a, Resul'una ve sahabenin fehmine, anlayışına yönelirler. Ve Rabbimizin de buyurduğu gibi onlar topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılır. Ali İmran 103, hak ehlinin özellikleri neymiş? Onlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar. Onda asla ayrılığa düşmezler. Zümer suresinde de Allah'ın ipinin kitap ve Resuluna indirilen sünnet olduğunu söylemiştir. Allah hiçbir kimsenin gücünün üstünde hiçbir şey yüklemez. Evet diyoruz ki itilaf etmeyelim, kitaba götürelim, sünnete götürelim ama ne anlarız biz? Bu insanlara bunu söylediğinde sen kimsin, boyun ne kadar, cüssen ne kadar, sen bundan ne anlarsın? Rabbimin anlattığından, Resulünün anlattığından anlamayacağım da senin gibi cılız, cüce bir insanın anlattığından mı anlayacağım? Onun için Aruri diyor ki, bunu söylemekse ayrıca bir beladır diyor. Haşa Allah anlaşılmayan, öğretilmeyen, insanların anlamayacağı bir şey indirecek... Sonra bundan dolayı da neden anlamadın, neden yanlış yaptın diye hesaba çekecek. Allah'ın şanına bu yakışır mı muhtemelen kardeşlerim? Ben anlamayabilirim ama Rabbimin sözlerinden bana anlat. Ben anlamayabilirim ama Rasulunun sözleriyle bana anlat. Anlamamı sağlar. Daha da anlamadıysan sahabenin ameliyle bunu göstererek bana anlat. Kendi anlayışını din olarak ortaya koyup, Din gibi zannedip de bana kendi anlayışını din olarak anlatma. İlim ehli devam ediyor. O halde ümmetin bölünmüşlüğü, bölünmenin kötü oluşunu, kitap ve sünnette çözüm mevcutken, şahsi yorum ve görüşle insanların öğütlerine başvurmaksa, delilsiz hareket edip bölünme kadar tehlikelidir diyor muhtemelen kardeşlerim. Şahsi görüşlere, yorumlara, insanların kendi kanaatlerine uymak, ihtilafa düşmek kadar tehlikelidir diyor. Evet birinci bölüm bu. Delilsiz hareket edenin karşılaşabileceği birinci bela neymiş? Görüş ayrılığı, gruplaşmak ve parçalanmak. İkinci bölümde ise yine Aruri, delilsiz hareket eden muvattah ki hüküm koyar diyor koyduğu hükmün farkına bile varmaz. Allah'tan gayrı hüküm koyar ama koyduğu hükmün farkına bile varmaz. Kimdir İslam'ı yanlış anlayanlar? Onlar niyetleri bozulmuş, sözleri karmaşık haline gelmiş, nefislerini kitap ve sünnetin önüne çıkarmış, Allah'ın anlatmadığı, Resul'unun tarif etmediği, hurafayı raşidin yaşayıp yapmadığı şeyleri din zannedip bunları din gibi yaşayıp Allah'tan ve Resulundan Gayrı hüküm koyarlar Hüküm ancak Allah'a Mahsustur Yusuf suresi Ayet 40 Dikkat edin yalnız ve Emir sahibi olan ancak Allah'tır hüküm koyan ve emir Sahibi olan yalnız Allah'tır Araf 57 Onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar Kesin inanan bir topluluk için hüküm Allah'a mahsustur Daha güzel olan Kim vardır ki bundan daha güzel koyacak kim vardır ki yemin ederim ki sizler İslam zincirinin halka halka kıracaksınız evet delilsiz hareket edip heve ve arzusunu insanların kendi emirlerini dil edinenler yemin ederim ki siz zincirleri halka halka kıracaksınız siz bir halkayı kırdıkça insanlar diğer halkaya tutunacak o halkayı kırdıkça diğerine tutunacak. Diğerini de kırdıkça bir diğerine tutunacaklar. İslam'da ilk kırılan halka hüküm koyma en son kırılan halkaysa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam namazdır diyor. Evet muhterem kardeşlerim. Delilsiz hareket etmekle İhtilafa düşecekler, hüküm koyacaklar, kendi görüşlerini din zannedecekler, değer verdikleri üstadlarının, abilerinin, din adamlarının görüşlerini din zannedecekler ve İslam'ın halkalarını tek tek kıracaklar. Bu bir nefiste, bir ailede, bir toplulukta olacak. İslam'da ilk kırılan halka hüküm koymak, en son kırılan halkaysa namazdır diyor ki oraya kadar gelecek. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i hadis numarası 251 muhterem padişer. Evet. İkinci olarak da demek ki delilsiz hareket etmenin neticesi muhterem padişerim hüküm koymayır. Evet. Üçüncüsü gösteriş ve şatafat. Delilsiz hareket eden insan hep gösterişte olur. Çünkü Allah'ın ve Resul'ün ne dediğini Nasıl kınadığını düşünmeden, bilmeden, araştırmadan, heve ve arzusuna uyduğundan dolayı hep gösteriş içerisinde olur. Evet, savaşa çıkın diyor. Savaşı Allah için çıkılır. Üç şeyin korunması için çıkar çıkılır. Ama kendi nefsi için çıkan kişi Medine'deki hurmalıkları korumak için çıktığından dolayı bir gösteriş için savaştığından dolayı da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O savaştadır. Savaşını delilli hareket etseydi, delille savaşsaydı, savaşta Allah ne istiyor, Resulü nasıl tarif ediyor, nasıl savaşılması gerekiyor diye savaşa katılmazdan bu emire mahta önce öğrenseydi belki de onun bilgisi Allah'ın ve Resul'un emirlerine göre hareket etme ihtiyacı kendisini gösterişten koruyacaktı adamın birisi en iyi savaşıyor sahabenin birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resul'u falan kişi çok iyi savaşıyor Allah'ın Resul'u diyor ki o kişi ateştedir ey Allah'ın Resul'u çok iyi savaşıyor önde savaşıyor diyorum Gösteriş yapıyor adam ama sen dışarıdan baktığında bunu görmüyorsun. Allah Resulü o kişi ateşlerir diyor. Bu adam çok yaralanıyor. yaraların acısına dayanamayı kendisini öldürüyor. Ve koşarak ey Allah Resulü Rabbin seni doğruladı. Bu kişinin niyeti Medine'deki hurmalıkları korumak için savaşıyordu. Gösteriş yapıyordu. Ve üç kısım insandan da bunu daha yakinen biliyorsunuz açık ifadeyle din adamı gösteriş için din anlatıyor mücahit gösteriş için savaşıyor ve ötekisi de cömert malını gösteriş için harcıyor Allah'ın Resulü bunların üçü de yüzü koyun ateşe atıldı diyor ve Rabbim atın onları yüzü koyun ateşe delinsiz hareket eden gösterişten asla kurtulamaz onun dili kılıç gibidir insanları kırar. Çünkü delilsiz bir şey söylerim. Oradan genç bir kardeşim kalkar, bunun yanlış olduğunu söyler. Ben de söylediğimden dolayı yediremem. O insanı kırarım, azarlarım, hakir görürüm. Onun için muhterem kardeşlerim, dilimizi insanlara, kardeşlerimize, ailemize, çocuklarımıza karşı kılıç yapmak istemiyorsak, delilli hareket edelim. Ancak Allah'ın emrettiği kadarını emredelim. Üzerine ne ziyade ne de eksiltelim. Şatidi radıyallahu anh şöyle diyor. Bazı topluluklar delilden yüz çevirip şahıslara dayandılar. Şahıslara dayandıkları için yanılgıya düşerek asab ve tabinin yolundan sapmış, ilimsiz kendi arzu ve hevelerine uydular. Batıl onlara hoş, hak onlara batıl geldi. Subhanallah. Bazı topluluklar delilden yüz çevirdiler. Arül'ün acı gerçeğimiz, Kitabının 121. sayfası Şatidi Rahimullah'ın sözünü naklediyor. Bazı topluluklar delilden yüz çevirdiler. Şahısların dayanaklarına daldılar. Kendi heve ve arzularına göre hareket ettiler. Ve ilimsiz kendi arzularına uydurar. Sonuç doğru yoldan şaşırıp saptılar diyor. Bülis, el İslam... 2, Taksim 347'den Şatib radıyallahu Böyle rivayet ediyor Rabbimizden size indirilene uyunuz Onun haricinde Bir takım dostlar edinerek Uymayınız Siz ne az öğüt dinliyorsunuz Muhterem kardeşlerim Rabbimizden bize indirilene uyunuz Peki ne indirildi Hükmü beyan ettikten sonra Bir karine açıp Kendi görüşümüzü oraya koymamız mı indirildi Yoksa ancak Rabbimizin indirdiği, Resul'una vahyettiği mi indirildi? Bunlara da çok dikkat etmeliyiz. Ancak biz Rabbimizin bize indirdiğine uymakla emrolunuyoruz. Değilse indirileni alıp malzeme olarak kullanıp, kenarında bir karine açıp, o karineyi din gibi ortaya koymakla emrolunmamışız. Allah ne az övüt dinliyorsunuz diyor. Araf suresi ayet 3. Selefil bu konuda sözlerine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilkeyi asabının ruhuna titizlikle işlemiş. Bu sayede delilin anlamını kavramışlardır. Bu meselede de asla delilden ayrılmamışlardır. İbn Abbas radıyallahu anh helak olacakları görüşündeyim ben. Helak olacakları görüşündeyim ben. Allah ve Resulü şöyle şöyle derken onlar Ebu Bekir ve şöyle şöyle der. İşte bu topluluk ancak helak olacak topluluktur. Evet. İbni Abbas diye anh diyor ki helak olacakları görüşündeyim, kanaatindeyim. Kimler onlar? Allah Resulü şöyle şöyle derken Ömer ve Ebu Bekir böyle böyle diyor diyen topluluklar helak olacak. Arürü şöyle devam ediyor. Ah Rabbim senin şefaatine beni ve ümmetin nail etsin. Sen Ebu Bekir ve Ömer böyle böyle helak olacak derken bir kalkıp da günümüzdeki ümmetin haline bir baksan diyor evet ya ayet getiriyorsun hadis getiriyorsun sen şu alimden iyi mi biliyorsun Falan hoca böyle demiş bunlar iyi mi biliyor şu hocadan iyi mi biliyor bu konuda alimler de öyle demiş bunlardan iyi mi biliyor bakın İbni Abbas ne diyor helak olacaklarından eminim Ta ki insanlar Allah ve Resulü böyle diyor dediği halde kalkıp da o helak olacak topluluk derler ki Ömer ve Ebu Bekir böyle böyle dedi diyor. İşte onlar kesinlikle helak olacak. Zincirin tanelerini tek tek koparacaklar o insanlar. <gülüyor> Ayet böyle diyor. Hadis böyle diyor. Sağde bu ayetle bu hadisle böyle yaşamış. Şu hoca böyle diyor. Bu hoca böyle diyor diye maalesef Allah muhafaza bu şekilde insanların yaklaşımı. Bu arada İbni Ömer r.a anh ise, muhterem bunu özellikle kitabın kendinden nakletme ihtiyacı duydum ki cımbızla söz çekilmiş şeklinde anlaşılmamalı. Bu arada İbni Ömer şöyle diyor, temettu hacına fetva verdiğinde kendisine babam bunu yasakladı ey İbni Ömer diyor. Temeddu hacında İbn Ömer hadise uygun fetva veriyor. Temeddu hacına. Saabe topluluğundan bir kısmı geliyor diyor ki... Ey İbn Ömer baban bunu yasakladı. O ilim ehlinin, o sahabenin o günkü şartlara göre belki gerekliydi. Bunun üzerine İbni Ömer kalkıp şöyle diyor... Baban bunu yasaklıyor sözü ne... Babamın emrine mi yoksa Resul'un emrine mi uymakla emrolundun? Ey adam, Allah ve Resul'un yanında babam kimmiş? Subhanallah. Ben bunu nakletmeye korkuyordum ama Tirmizi de Şeyh Albani sahih bu rivayet Baban temettuhacını yasakladı diyor sahabe. İbn Ömer diyor ki Allah muhafaza. Allah'ın ve Resul'un sözü mü yoksa babamın sözü mü? Ey adam diyor Allah ve Resul'ünün yanında babam kim oluyor ki diyor. İbn Ömer diyor. Resul'ünün sözünün yanında babam kim oluyor ki? Baban kim oluyor ey İbni Ömer? Baban Resul'dan sonra Resul gelseydi o olacaktı. Baban Kisra'yı, Kayseri, Şam'ı, İran'ı, Irak'ı fetheden komutan. Baban müminlerin emri. Baban peygamberin dostu. Baban uyulmaya en ayak insan diyor Arurey. Buna rağmen baban için böyle diyorsan gel de günümüzdeki insanın haline bak. Benden sonraki iki kişi Ebu Bekir ve Ömer'e uyunuz. Evet babam böyle biri. Uyulması gereken biri. Ama tabii ki İbn Ömer doğru söylüyordu. Allah'ın ve Resul'ünün sözü yanında babamın sözü ne ki diyor. Babasının Allah'ın ona verdiği faziletini küçümsemiyor. Hiç İbni Ömer gibi bir evlat bunu yapar mı? Allah İbni Ömer'in de, Ömer'in de şefaatine bizleri nail eylesin. Ama sen tercih ettiğin sözün sahibine bak. Resulullah'ın sözü yanında baban böyle diyorsun. Bunun üzerine o babanın evladı da diyor ki, Resul'un sözünün yanında babamın sözü kim? Baban kim? Ey adam diyor. Ve çok şiddetli bir şekilde çıkışıyor. Günümüz insanına ne demeli? Ve Rabbimiz kitabında bu kadar apaçık delillerden sonra öğüt alacak insan pek azdır diyor. Apaçık delillerden sonra öğüt alacak insan pek azdır diyor muhterem kardeşlerim. Ayeti kerime Araf suresi 3'te öğüt azdır diyor. Öğüt alacak insan azdır. Evet. Üçüncüsü, delilsiz hareket eden insan gösterişten, şatafattan, ve arzusuna uymaktan, sevdiği insanı taklit etmekten kendini koruyamaz. Dördüncüsü ise göz boyama. Delilsiz hareket eden insan göz boyamayla, göze güzel gelen şeylerle hareket eder mühtemel kardeşlerim. Evet, delilsiz hareket eden insan göz boyama ile açık delili birbirinden ayırt edemez. Bu koruyucu tebdir, tebdiri bilip ona uymaktan ancak delilli hareket eden insan muvaffak olur. Delili Allah'tan ve Resulundan geldiğine inanıp sonra bunlardan soran insan muvaffak olur. Ayrıca bu iki hususun birbirine karıştırmadan ve ayırt etmeden... Grupların ana cemaat cennete olan sünnet ve cemaat ehlinden kopmaları da sebep olur. Göz boyamayla delilli hareketi birbirinden ayırt edemeyen insan. Allah'a yemin olsun ki biz senden önceki kime hangi topluluk olursa olsun onlara bir peygamber bir uyarıcı gönderdik. Şeytan onların yaptıklarını bezeyip süsledi de buna tabi oldular. Göz boyama şeytanın süsleyip ortaya koyduğu şeydir. Nahıl suresi 63. O halde açık derin yanlışla doğrunun ve hak ile haksızın ortaya koyduğu, ikisinin ortasını ayırdığı hükümdür. Göz boyama ise aslında serap gibidir, çar köp gibidir. Susayan kişi onu su zanneder. Nihayet yanına vardığında ancak bir serap görür. Nur suresi 39. Nefsin arzusuna, arzulara karşı düşkünlük insanlara süslenip bezendirdi. İnsanoğlu nefsinin peşinde koşmayı çok sever. Ali İmran suresi ayet 14. Biz insanların hangisinin daha güzel amelde bulunacağını imtihan, imtihan edelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyayı kendisine süslü kıldık. Kert suresi ayet 7. Ahirete iman etmeyenlere yaptıklarını süsledik. Onlar yaptıklarını süslü görürler. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstererek kendilerini yoldan ayırdı. Böylece onlar hidayette olduklarını zannederler. Şeytan süslerine yaptıklarını süslü gösterdi ve tabi oldular. Şeytan onları hak yoldan ayırdı ama onlar hala hak yolda olduklarını zanneder. Nemil suresi 24 delille göz boyama arasındaki pek çok insanın kavrayamadığı ince bir derece vardır. O da pek çok kimsenin ayırt etmeye cüret edemediği, güç yetiremediği bir şeydir. Bunun sebebi ise ancak heve ve arzusuna göre hareket ettiği. Değilse Allah ona zoru kolaylaştırır, uzağa yakınlaştırır ve dinde onu derin bir anlayış sahibi kılar. Evet, göz boyamayla heve ve arzunu delile karşı ayırt edemeyen kişiler kalplerinde fitne olan heve ve arzusuna tabi olan insanlardır diyor. Değilse Allah onu zoru kolaylaştırır, uzağa yakınlaştırır ve dinde onu derin bir anlayış sahibi kılar. Delil göz boyama arasındaki kavramlardan ince bir derece vardır. Ve ayırt etmesi oldukça zordur. Ta ki kalplerde bu fitne olmasa değilse ayırt edilmesi çok kolaydır. Örneğin delil ile göz boyama arasındaki farklı şunları düşünebilirsiniz. Eğer karine delil olsaydı haşa Yusuf Aleyhisselam zina etmiş olurdu. Bakın zina için ne gerekir Zinayı, bu zina etti demek için ne gerekir muhterem kardeşlerim delillerden? Şahitlik gerekir veya kendinin itirafı gerekir. Bakın şimdi göz boyamaya gömleği yırtıldı bana saldırdı gömleğinin yırtılmasını zina yaptı diye koskoca imparatorluğu aldatıp Yusuf'un 7 yıl hapiste kalmasına sebep oluyor. Onun için göz boyamayla asıl delili iyi ayırt etmek gerekiyor bu da ancak Allah korkusuyla Allah ona zoru kolaylaştırır uzağa da yakınlaştırır yine aynı şekilde Ayşe Validemiz için koskoca İslam topluluğu fitneye düştü Resulullah'ın meymuna ismindeki zevcesi hariç o münafıklar iftira attı ve dediler ki Ayşe tek başına ve tenha bir yerde bir adamla beraber kaldı muhakkak bu zina etti zina etti demek için ne gerekirdi delilde Şahadet şahit gerekirdi Veya kendisinin ıkrarı gerekirdi Göz boyamaya bakın Tenha bir yerde ıssız bir yerde Tek başına bir erkekle kaldı Muhakkak ki zina etti Allah Resulü'nün bir hanımı Müstesna bu kadar insan Bu kadar Müslüman ne yaptı Allah korusun bu fitneye düştü Onun için göz boyamayla Delili ayırt etmek gerekiyor Evet Geliyor kardeşim diyor ki arayıp sormuyor. Bu göz boyama. Hadiste ne diyor? Gelmeyene git bak. Delil de bunu söylüyor. Sen git kardeşim. Sen ziyaretleşmeyi terk etme. Allah için sen ziyaretleş ki Allah da onun kalbine sevgiyi, merhameti, sana yakınlığı koysun. Onun için göz boyamayla asıl olan delili birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi Rabb'i katında açık bir delil üzere bulunan kimseyle Şimdi Rabbi katında açık bir delil üzere bulunan bir kimse ile şeytanın kötü işi kendisine süsleyip heve arzusuna uyan kimse hiçbir olur mu? İşte muhtemel Bâle sen delil üzere hareket ederken şeytan gelip heve arzunu süsler, kendisinin sevip hoşlandığı şeyleri süsleyip sana güzel gösterir. Onun için hemen delile yönelip bu konuda Allah ne diyor? Resulü ne diyor? Ona bakmak lazım. Şimdi Rabbin katında bir delil üzere hareket eden kimseyle heve ve arzusunu süsleyip şeytanın vesvese verdiği kimse bir olur mu? Muhammed suresi ayet 14. Göz boyanmanın kaynağı ise rey, güzel bulma, maslahat şartları cemaatçilikle güncel durumlardır ki şeyleri söylemekten hoşnut olur. Denizsiz hareket eden insan nelerden hoşnut olurmuş? Güncel meseleler. Kimse orada bulunmadığı zaman kimseyi konuşmak, onun insanları övmek, faziletli gördüğü insanları övmekle kendisinin övülüp değer verilmesiyle hoşnut olur. Böylece şeytan ona heve ve arzusunu süsler ve ona çok güzel gösterir. İşte delil ile göz boyama arasındaki ince fark budur muhterem kardeşim. Evet. Şimdi de hep delil delil dedik. Bu şer'i olan delillerden birkaç tane zikredelim de konuyu tam aydınlatmış olalım. Peki delil delil diyoruz. Nedir bu delil? Şer'i olanını nasıl anlayacağız? İnşallah bundan birkaç tane delil zikredelim. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen size kitap ve hikmeti getirip size bilmediklerinizi öğreten bir rasul gönderdik kitap ve hikmeti öğreten bir rasul gönderdik bakara suresi 151. ayet İbni abbas buradaki hikmet rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kuranın dışında verilen sünnettir diyor Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve bilmediğin şeyleri öğretmiş Kitap ve hikmet inmezden önce Resul bile ne yapmıyormuş? Allah sana kitap ve hikmeti indirmiş ve bilmediğin şeyleri öğretmiş. Resulun bile bilmediği şeyleri kitap ve hikmetle yani kitapla ve Rasulla indirilen sünnetle öğretmiş. Nisa 113 Rabbinizden size indirilene uyun. Kevserinde ona sımsıkı sarılın, azı dişinizle sarılın diyor. Bu sizi pat cennet bahçesine, havzayı kevserin başına getirecek diyor. Zümer suresi ayet 55. Ey Muhammed Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan fazlu inayeti çok büyüktür. Evet, kitabın ve hikmetin indirilip öğretilmesi, Allah'ın fazlı ve inayeti, Allah'ın rahmeti ve bu çok büyüktür. Bununla iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırdın diyor İbni Kesir Rahimullah. Nisa suresi 113. ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Dikkat edin bana Kur'an ve onun misli verildi. Ebu Davud 4604 numaralı hadis. Burada ayet ve hadisin bir, biri diğerini tarif ettiğini, izah ettiğini, dikkat edin bana kitap, bir de onun misli verildi. Sakın birini birinden ayırmayınız diyor. Ebu Davud 4604 Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde şöyle buyurmuştur. Ben size iki şey bırakıyorum, buna sımsıkı tutunduğunuz takdirde asla sapıtmazsınız. Şimdi adama iki şeyden bahsedince zahiri ve sapık diyor. Allah'ın Resulü asla sapıtmazsınız. Sen o iki şeyden bahsedince adamın karşısında sapık oluyorsun. Allah'ın ayetlerini eğlence yerine koymayın. Allah'ın size olan nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitap ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Bakara suresi 231 nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan pisi temizden ayıran sizi temizleyen kitap ve hikmeti bilmediklerinizi öğreten bir rasul gönderdim bakara 151. ayet muhterem kardeşlerim odur ki ümmüler içinde kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan onları temizleyen onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdik Oysa onlar önceden apaçık bir sapıklık içerisindeymiş. Kitap ve hikmetten önce olan, kitap ve hikmetin dışında olan sapıklık. Oysa ki kitap ve hikmetten önce onlar sapıklık içindeydiler. Cuma suresi ayet 2. Andolsun ki Allah müminlere büyük lütufta bulundu. Zira o daha daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorken Onlara kendi içlerinden yine kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderdi. Ali İmran 164 muhterem kadişerim. Allah, Allah Celle Celaluhu'nun şeriatının üzerine memur kıldığı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uyulması için iki asıl indirmiş kitap ve hikmettir. İndirilen bu iki aslın yani kitap ve hikmetin insanlara hem öğretildiği, hem okutulduğu, hem yazdırıldığı, hem dinlettirildiğidir. Zikredilen ayetlerde geçen kitap ve hikmetten ibaresinin tefsirindeyse şunlar gelmektedir. Katede radıyallahu Allah'ın şöyle diyor. Allah'ın evlerinizde okunan, okunup duran ayetlerini ve hikmeti hatırlayın kavli hakkında şöyle demiştir. Buradaki Allah'ın ayetleri kitap... Hikmetse sünnettir diyor Katede Rahimullah Bukhari 10. cilt 4668. sayfa. Dikkat edin bana Kur'an ve onun bir de misli verildi. Ebu Davud 4604. Öyleyse Allahu Azza ve Celle'nin Resuluna indirdiği ve Resul'un da onunla topladığı ve kitap ve hikmet dediği bu gibi şeylerin iki vahiy olan kitap Kur'an ve sünnettir. Müslimde gelen diğer bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi müstakil bidatçılara yani size iki şey bırakıyorum. Her kim bundan ayrılırsa muhakkak ki bidat çıkarmıştır. Müslim 4.370 hadis numarası. Ey iman edenler Allah'a ve Resulü'na itaat edin. Dinleyip dururken ondan sakın yüz çevirmeyin. Ey iman edenler Allah'a ve Resulü'na itaat edin. Dinleyip dururken Sakın yüz çevirmeyin. Enfal suresi ayet 20. Ey inananlar, Rabbinizden size indirilen kitap ve sünnete uyun. Araf 3, Zümer 55. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu'sa Resulullah şöyle buyurmuştu. Bilmiş olunuz ki sözlerin hayırlısı Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü din adına sonradan uydurulan şeylerdir. Sonradan uydurulan her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de sapıklıktır. i̇bn birinci 1. cilt 46 numaralı hadis mutlaka adışa. Ebu Hürer'e radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki şey bıraktım. Onlara sıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Onların birisi Allah'ın kitabı, birisi de benim sünnetimdir. Sakın bunun dışında şeylere uymayınız. Muvatta Beyhaki Camiu Sagir. Ebu Said el-Hudur radiyallahu anh'a şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar size iki ağırlık bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim Kur'an. Kur'an ve sünnet. Konuştuğunuzda ondan konuşun. Söylediğinizde ondan söyleyiniz. Sorulduğunda ondan anlatınız. Bilmiyorsanız bilmiyorum deyiniz. Zira susmak ilmin beşte biridir. İlla konuşacağız, illa cevap vereceğiz diye Kur'an'ın sünnetin dışında bir şey konuşmamak lazım. Size iki ağırlık bırakıyorum. Kur'an ve sünnet. Konuştuğunuzda onlardan konuşun. Sorduğunuzda onlardan cevap verin. Sorulduğunda biliyorsanız ondan konuşun, bilmiyorsanız susun. Zira ilmin onda beşi susmaktır. Hatibül Bağdadi Abdullah İbn Mesud radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. E, Buyurmuştu. Kitap ve sünnetten başka uyulması gereken üçüncü bir şey yoktur. İbn Mace 1 46. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. İslam dininin kaynakları Allah'ın kitabı ile peygamberin sünnetidir. Bu iki şey dışında kim kendi görüşü ile hükmederse du bu davranışını kendili kendine iyilikle içermez. Yoksa kötülük mü içerir bilmiyorum diyor. Ey man edenler Allah'a itaat edin ve Resul'üne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında herhangi bir şey Yok akide de yok amel de yok. hangi irili ufaklı, büyüklü küçüklü herhangi bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz onun çözümünü Allah'a, kitabına, Resuluna yani sünnetine. Bu sizin için daha hayırlı, netice bakımından da daha doğrudur. Nisa 59. Bugün sizin dininizi kemale erdirdiğim din olarak da size İslam'ı razı geldim. Maide 3. Mutlum kardeşlerim bazı şeyler sorulduğunda din adına bu Kur'an'da yok, sünnette yok deyip de Allah'ıma fazla kendi görüşüyle, heve ve arzusuyla veya değer verdiği bir insanın görüşleriyle bir şey söylemesi haşa sanki Allah dini tamamlamamış, dini kemale erdirmemiş de, ee, bu insan kendi görüşüyle Allah'ın tamamlayamadığı dini tamamlayacak. Birkaç ay önce bir arkadaşı aradı. Siz kitap sünnette her şeyin olduğunu söylüyorsunuz öyle mi? Evet öyle. Peki torunun dedeye mirası var mı diyor. Torunun dedeye mirası. Evet dedim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Adamın birisi geliyor. Ey Allah Resulü ben torunumun mirasını istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evet torununun sana mirası 3'te 1'dir. Tekrar sesliyor. 3'te 1'de diyor geçimin içindir 6'da 1'dir. Dede torunun dedeye mirası 6'da 1. Tirmizi Ebu Davud. Peki bu kıyas mı oldu? Bana telefonda diyor ki aha gördün mü sen de kıyas yaptın. E nasıl olacakmış? Bu konuda ayet ve hadisi yokmuş. Bu konuda alimler iştihatı varmış. Haşa alimler batıl üzerinde iştihat etmiş sanki. Bir de alimlerin iştihatı diye bir meşhur uydurma şey çıkarmış. Haşa sanki alimler batıl üzerinde iştihat edecekler. Allah'ın Resulü demiyor mu? Benim ümmetim batıl üzerinde icma etmez. Benim ümmetim batıl üzerinde bir araya gelmez. Bir de alimler hak olmayan bir şeyde icma edecekler E neymiş alimlerin icması? Bu konuda hiçbir delil yoktur. Dedenin geçimliği kadar para verilir. Veya mal verilir. Tirmizi ve Ebu Davut'u gönderdim. Buyurun Allah Resulü aynen böyle geçiyor. Ve sahi hadis adamın birisi geliyor Allah Resulü'na. Ey Allah Resulü torunun öldü ben onun mirasını almak istiyorum. Altı, altıda bir diyor, diyor paylaştırın verin. Daha sonra Ömer zamanında yine bir dede geliyor. Ey Ömer ben torunumun mirasını istiyorum diyor. Bu sefer... Ömer radıyallahu diyor ki ben Resulullah'tan bu konuda bir şey bilmiyorum. Sahabe topluluğunu sesliyor, Resulullah'tan bu konuda bir şey bileniniz var mıdır diyor. Evet Ebu Musa radıyallahu ve Adib bin Hatem radıyallahu diyor ki evet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam otururken adamın birisi geldi. Dedenin torunun, torunun Dedeye mirasını sordu Allah Resulü de altıda de dedi Ve adama kalkıp verdi o Altıda bir mirasını takdim etti diyor. Ömer bile kendisi İştahat etmiyor Allah'ın Resulü'ndan bunu sorayım diye Sahabe topluluğuna müracaat ediyor Bazen kendisi Daha hayırlı olduğu halde Kendinden daha düşük insanlardan Allah'ın Resulü'ndan delil sorup Ondan istediği de Ömer'in bu davranışıyla ortaya koyuyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an ve sünnetten ahirette havzın başında gelinceye kadar birbirinden asla ayrılmazlar. Her kim bu ikisine sımsıkı tutunursa muhakkak ki bana komşu olacaktır diyor inşallah. Ayrıca bu hadiste İmam Malik mürsel olarak tahriş etmiş hakim ismi müsne, e, müsnedinde sahihtir demiştir. Bunun dışında edinle-i şer'iye üçtür veya dörttür diyen kardeşlerimizden muhakkak ki biz de bunun delilini isteriz. De ki eğer sadıklardan iseniz delilinizi getirin. Ayete bakın. De ki eğer sözünüzde sadıklardan iseniz, doğru söyleyenlerden iseniz delilinizi getirin. Bakara suresi 111. ayet. Eğer sözünüzde sadık kimseler iseniz, bana delille haber verin. Enam suresi 143. ayet muhtemem kardeşlerim. Ey Muhammed de ki bu anlattıklarınıza karşılık elinizde herhangi bir delil bir bilgi var mı? Bir ilim var mı? Eğer bunu ispat edemezseniz siz sadece zanna uyuyorsunuz. Zanda haktan hiçbir şey ifade etmez. Enam 148. ayet muhtemem kardeşlerim. Evlerinizde kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorsunuz. Ey akıl sahipleri ibret alın. Evlerinizi kendi ellerinizle ve müminlerin elleriyle yıkıyorsunuz. Ey akıl sahipleri ibret alınız. Ayeti kerimesinde bunlar ayette geçen itiyorsunuz, yıkıyorsunuz sözcüğü kıyas ediyorsunuz. Hak bilgiyi örtüyorsunuz anlamındadır. İbn Kesir öyle demiştir. Kuşkusuz onların kıssalarına akıl sahipleri için ibretler vardır. Yusuf 111. ayet. Ama ibret alan akleden çok azdır. Rabbimiz bizi onun kitabından, Resul'un sünnetinden ibret alan akıl sahibi kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu konuda veya başka konularda soru sormak isteyen kardeşlerimiz sorabilir. Fatiha konusunda bir soru sorayım. Tamam. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur benziyor. hangi namazlar? Şimdi hadisi olduğu gibi nakledelim. Sahi-i Müslim ikincici. Kardeşimizin sorusu diyor ki hadiste diyor ki fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Bu hangi namazdır? Hangi namazlardır? Nafileler mi? Farzlar mı? Yoksa gece namazı mı? Şimdi hadisi aynen nakledelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. İkinci hadis, Fatiha'yı okumayanın, okumayanın namazı yoktur. Üçüncü hadis, Fatiha'sız namaz yoktur. Dördüncü hadis, Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Beşinci hadis, Fatiha'sı olmayanın namazı güdüktür. Hangi namaz? Şimdi Valide'mize yapılan iftira gibi hemen bir şey mi açacağız buraya? Hangi namaz? Hadiste şu namaz veya bu namaz diye bir ayrım var mı? Hemen şimdi diyorlar bu tek başına kıldığım namazdır. Hemen başka bir hadis geliyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam imam olup namaz kıldırdığında sahabelerden bir kısmı Fatiha'dan başka bir şeyler okudular. Resulullah'ın arkasında. Allah Resulü namazdan sonra yüzünü onlara dönüp dedi ki siz Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Bakın cemaat namazında bile. Onun için ayırmadıkça hadiste şu namazdır denedikçe şu namazın bu bölümüdür, şu rekatıdır diye ayırım olmadıkça bütün namazlardır. Ha varsa böyle bir bir deli biz bilmiyor olabiliriz. Bilen kardeşlerimiz bunu sunarsa bu sefer biz de sadece bu namazdır diye e, bunu söyleriz. Yine Ali bin Arur diyor ki kitap sünnette bilgisi verilmeyen din adına hiçbir şey yoktur. Ancak diyor kul hayırlı gördüğü, delille hareket ettiği imamın sözünü kendine bir delil ulaşıncaya kadar amel edebilir. Bununla onu da ayırmamak, şey ayırmak gerekiyor. Hadis ehli olur. Delille hareket eden bir ilim ehli olur. Sana bir delil ulaşıncaya kadar. O söz sana ne olur? Hüccet olur. Bu hadiste böyle geliyor. Bunun arasını ayıran şu namazdır diyen diyecek bir delil gelmedikçe de bu delillerle amel etmemiz gereklidir muhtemelen bütün namazlarda. Evet. Farzlarda, Sektilerde, sessizlerde, nafilelerde, tek kılınanlarda, cemaatle kılınan hepsinde. Ta ki ayrıl eden bir delil gelmedikçe. Vallahi evet. şart. Yetişilmediğinde tekrarı Süneni Ebu Davud'ta diyor ki eee her kim diyor secdeye yetiştiyse secdeye uysun onun o rekaat ondan değil tekrar kılsın. Her kim de rüküye yetişirse o rekaat ondandır diyor. Namazı sahip diyor Rüküye yetişirse yine burada ilim eli, burada 4-5 arkadaş oturduk bu konuyu okuduk. Zaten bir kıyam et, edip sonra rükü etme vardır. Dolayısıyla kıyam edip rükü etme vardır. İlim elinden bazıları Fatihası olmayanın namazı o rekatı yoktur şeklinde e, getirmeleri Fatihası olmayanın hiç namazı yok gibi değildir. Güdüktür diyor hadisin sonunda. Yani eksiktir. Hiç namazı olmayanlar rüküsü olan, secdesi olan, kıyamı olan, tekbiri olan, kıraatı olan birinin bir olur mu? Fatihası olmayanın namazı güdüktür. Güdük ne demek? Eksiktir demek. Yani bir eksiklik vardır. Namazdaki, mesela imamla beraber tekbir almakla, imamdan sonra tekbir almanın arasında fark var, ecir yönüyle. Birinci rekata ulaşanla, e, ikinci rekata ulaşan arasında e, ecir yönüyle fark var. Camiye birinci vaktinde giren dere misali ecir alır diyor, en son vaktinde giren e, horoz misali ecir alır diyor. Yani böyle bir eksiklikten bahsediliyor. Ömer radıyallahu diyor ki hiç secde edenler secde etmeyen bir olur mu? Onun için fatihası olmayanı hiç namaz kılmış gibi değildir anlamında değil. Bir eksiklik bir güdüklük olduğunu söylüyor değerli kardeşlerim. Yani rukuya yetişen o rekatı sahiptir. Ebu Davud'un dördüncü cilt Allah-u Alem kırk dördüncü sayfa. İlkün abi. Şimdi vitir namazını geceye bıraktım mesela. Kalkamadı. Ee, bunu kuruluş çekti. Vitir namazını? Geceye bıraktım. Şey var, i̇nsaf vakti geldi. Kalkamadım. Sabah namazı geldi. Kardeşimizin sorusu diyor ki vitir namazını gece kalkıp gece namazından sonra kılarım diye e, sona bıraktın. Bir kalktın ki e, fecir ağarmış, sabah namazının vakti gelmiş Vitri de terk et, e, kılmadım diyor. Ayşe validemiz uykusunda ihtimal olan, daldığında zor kalkan insanlar için Ayşe validemizin hadisi delildir. Ayşe validemiz yatsıyı kılıp yatarmış. Gece kalkıp gece namazı kılıp sonra vitri kılarım diye. Allah Resulü ey Ayşe kalk diyor. Vitri kıl. Gece kalktığında gece namazı kılarsın. Sen uykuyu seven bir kadınsın diyor. Onun için ne olur ne olmaz diye biz yatsının arkasından... Çünkü Allah'ın Resulü vitri hiç terk etmemiş. Hiç terk etmemiş vitirle sabah namazının sünnetini. Onun için biz yatsı namazından sonra vitri kılarız. Gece namazına kalktığımızda Ayşe Validemizin yaptığı gibi yaparız. Vitri üç kıldıysak bir daha kılarız. Dörde tamamlarız gece namazına arkasından 4 rekata, iki 2-2-4 daha kılarız bu gece namazı olur ve en son vitir son namazdır en son da vitiri kılarız ama buna rağmen dediğin kardeşim dediği gibi oldu ben kalkıp kılarım dediğinde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahih-i 11. cildinde gelen hadiste üç şeyde Allah'ın kalemi yazmaz Üç şeyde Allah'ın kalemi yazmaz 1- uyku anında 2- unuttuğunda hadiste diyor ki bir namazı unuttuğunuzda 40 yıl sonra aklına gel aklınıza gelsel o namazı kılın onun ondan başka kazası yoktur. Demek ki insanın fıtratında yaratılışında unutma vardır unuttuğunda Allah'ın kalemi yazmıyor. Uyku anında işte dediği gibi uyumuş kalkım kalmışım değil vitiri sabah namazı bile kalabilir kalktığında kılarsın sabah namazının vakti çıkmayacak durumdaysa hemen vitiri kılarsın, arkasından da hemen sabah namazını kılarsın. Yine Sahih Buhari'de gelen bir hadiste Allah Resulü ve sahabeler Seyyedeyken yoruluyorlar gece Allah Resulü diyor ki burada biraz istirahat edelim. İstirahat ederken Bilal diyor ki ey Allah Resulü siz uyuyun ben sizi sabah namazına kaldırırım. Sahabeler ve Resulullah uyurken Bilal de gece namazı kılıyor devenin semerine dayanıp o da uyuyor. Allah Resulü bir gözlerini açıyor ki güneş göğsüne vuruyor. Bayağı yükselmiş. Ya Bilal, ya Bilal ne yaptın diyor. Ya ey Allah'ın Resulü sizi uyutan Rabbim beni de uyutturuyor. Burada şeytan var diyor. Biraz ilerliyorlar gidiyorlar. Orada sabah namazını kılıyor. Onun için uyku anında unuttuğunuz anda bir de zorlanarak yani biri size zorla bir şey yaptırdığında Allah'ın kalemi bu üç durumda yazmıyor değil bitiri Sabah namazını bile böyle kaçırma tehlikesi olabilir. Kalktığın an kılarsın. Ya bir bir bir Şimdi tabi sabah namazını uykuda kalırsak bunu Allah razı olsun kardeşi hatırlattı. Kalma gibi bir lüksümüz yok. Şimdi nasıl kalırız veya nasıl kalmaktan kurtuluruz? Bir, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki ee, sahabeler Resulullah için Allah'ın Resulü yatsı namazından sonra dünya kelamı etmezdi. Hemen yatardı diyor. Şimdi biz yatsı namazından sonra yatarsak fecirlere şafaktan önce hemen kalkarız. Ama biz televizyona internete dalıp gecenin ikisini üçünü yaparsak kalkamayacağımız zaten baştan belli. Ya ben yine kalkarsam kılarım burada bir ilim eline soruyorlar böyle bir durumda ne kadar sorumluyuz? Diyor ki sünnette belirtilen şartlara ne kadar uyduysanız o kadar mazursunuz iradeniz ne kadar bulaştıysa o kadar da sorumlusunuz bir yatsıdan sonra dünya kelamı konuşmayıp yani davet varsa müstesna dünya kelamı konuşmayıp yatmak gerekiyor 2 Allah'ın Resulü'nün nöbetçi bıraktığı gibi nöbetçi bırakıyor Hangimizde 4-5 tane kardeşimize telefon vermişiz? Aman gözünü seve, benim uykum derindir. Kalkamam, malkamam, be, sen beni sabah namazı vaktinde kaldır. Yatsıdan sonra yattıysak, bizi kaldıracak nöbetçi bıraktıysak, sağ yanımıza duamızı yaparak yatıp uyuduysak, gece zikirlerimizi yaptıysak, buna rağmen uyuyup kaldıysak, bu hali sürulsak. Bu tedbirleri almadan kalkarsam kılarım, kalkmasan önemli değil kalkınca kılarım şeklindeki yapmak tamamıyla irademiz içinde olur ki Allah muhafaza, Allah affes bu teddirleri almamız gerekiyor yatsıdan sonra dünya kelamı etmeyeceğiz bir uyarıcı ve bekçi bırakacağız akşam yatarken naz felak ihlas ayetel kürsüyü okuyup, okuyup mes edeceğiz Gafillerden olmamak için 19 ayet okuyacağız. Ondan sonra yatacağız. Kalkamazsak mazuruz. Kal e ama bunları yapmadan yatarsak irademiz ne kadar bulaştıysa o kadar sorumluyuz. Hükmü en iyisini Allah bilir. Hükmü beyan ederiz ama sen şu oldun bu oldun şeklinde ne yapmayız? Tespit etmeyiz. Hükmü bu. 8 rekat gece namazı Artı bitirme, bitir dahi artı dört mü? Şimdi Zeki kardeşimizin sorduğu gece namazı sekiz artı bitir mi? Şimdi asıl olan sekiz artı bitir ama tatavu namazlar yani nafile namazlardan bir insana sekiz rekat ağır geliyorsa iki, dört, altı kılsın. tatavun namazların 2 2'de 2 de kılınabileceğine delil var. Ama asıl sünnette tespit edilen 8 rekat. Ama şimdi biri kalkıp der ki nafile namaz mıdır? Nafile namazdır. Temize de gelen bir hadis şerifte nafilenin 2 de kılınabileceği vardır. Kıl kılınabilir. Ama asıl istenilen sünnette 8 rekat Müslim'de ve Buhari'de gelen hadisten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan Ayşe validemiz ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan gayrı gecelerde Bak ne Ramazan'da Ne de Ramazan'dan gayrı gecelerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir rivayette on bir Şey bir rivayette on iki Bir rivayette de on üç Bundan fazla kılmadı diyor Sekiz gece namazı Üç vitir Ne yaptı? On bir İki de sabah namazının sünnetini kılardı 14. Sayanın üzerine bakara süresini okuyacak kadar yatardı. Bilal'in ezenini duyunca çıkıp sahabesine, ashabına sabah namazının farzını kıldırırdı diyor. 8'den fazla yok ama nafile, tatavu namaz olma hasebiyle nefsine çok ağır geliyorsa alıştırmak için nafile namaz hükmündedir deyip 2-2-2'de kılabilirsin. Ama asıl olan sünnette gece namazı, teheccüd namazı 8 rekatı. Geçen gün bir kardeşimiz sohbet yapıldığı gibi dağılınmıyor. Ee, kimse kimseyle hal yok. Sevgi, saygı, tanışma, kaynaşma yok. Bana göre bunun en büyük sebebi sohbetten sonra hemen dağılmak oluyor. Ee, artı her insan kendince bir sırdaş edinmiş. Tirmizi'de gelen hadisten herkes diyor kendine bir sırdaş. Bir rivayette vezir. Bir rivayette de danışman edinir. Herkes kendince bir danışman, bir vezir edindiği için kenara çekilir. ikili, üçlü birbirine nasihat, nasihatta boğuluyor. Ama bu şekilde isteyen kardeşlerimize, bazı kardeşlerimiz belki soru sorulmasını veya o anda hazırlamadığı bir cevap olabilir. Bazı kardeşlerimiz isterse, sor, biri sorup tüm cevabı dinlerse, hem diğer kardeşlerimiz dinlemiş... Hem de böyle oturup dinlemiş, birbirimizle daha yakın e, temas kurmuş oluruz. E, bana göre bu bir sebep. Diğer bir sebep, haftanın belirli günlerinde illa sohbet değil, açık bulunduralım. Canı sıkılan, boş kalan kardeşlerimiz gelsin otursun, soru soran sorsun, okuyan okusun. Bu tür şey olabilir. Üçüncüsü, ee, genç kardeşlerimiz birbirlerini anlamaya yaklaşmaya tanışmaya gayret etsinler bunlar inşallah e, hem birbirlerinden faydalanırlar hem de kendisinden biraz daha fazla bir şey biliyorsa sormasını ondan bir şeyler öğrenmesine vesile olur ama sorularımız böyle açık olursa bazen kardeşlerimiz belki soru sormak istemez onun sormasıyla diğer kardeşlerimiz de e, dinlemiş faydalanmış eee bizlerin de yanlışlarını düzeltmiş olur. Abi gece namazı ama sahabe Yok, hepimiz az. Her gece namazı elde de yatsı eee afsha namazı gibi, eğer cemaatle de değil de yalnız kılıyorsa buradaki Fatiha ve sure sesli veya sessiz. Sessiz namazlarında, sessiz namazlarda eee yüksekliği kendin duyacak kadar yanındakini rahatsız etmeyecek içinden de boğmadan Araf süresinde Rabbini yüksek olmayan alçak bir sesle zikret yani çok yüksek değil çok alçak da değil kendin duyacak kadar okursun yanındaki birisi varsa yanındakini de rahatsız etmeyecek kadar mesela şu tür sorular oluyor birkaç gün önce yine telefonda bir kardeşimiz ben gece namazına kalkıyorum ailemden bazılar da kalkıyor Onları görünce ben yatıyorum diyor. Rıya olmasın diye. İbn-i diyor ki niyet ilk niyettir. Sen yatağından ayrılırken ben Allah için kalkıp gece namazı kılayım. Niyetin odur. Sonradan rüya olur görürler şeklindeki ancak şeytanın verdiği vesvesedir. Onlara hiçbir şekilde kulak asmayacağım. Mesela Ayşe validemiz diyor ki ey Allah Resulü ben gece namazı kılarken beni görmelerini istemediğim halde beni görüyorlar diyor. Bundan dolayı bana bir günah var mıdır? Allah'ın Resulü buyuruyor ki bundan dolayı sana iki kat ecir vardır. Bir kendim kıldığın için. İki o göreni de teşvik ettiğin için. Onun için bu namazda da ilk kalkışın Allah içinse ondan sonrakiler vesvesedir. Hiçbir şekilde o vesveselere kulak asmamak gerekiyor. Mutlaka şeytan ulaşacak. Her hayırdan Uğraşmaya çalışacak ki seni o hayırdan men Birine sadaka vereceksin. O ilk niyetin sadaka hayırsa niyeti odur. Ondan sonra ya görürler, rüya olur falan ne derler şeklindeki bunlar vesvesedir. Yani kişinin bütün hayırlarda yapacağı şeyler o ilk niyetidir. İlk Allah için çıkışmışsa onun sonu da Allah içindir. Bu ortasındaki vesveselere ne yapmamalı? Kulak asmamalı şeytan onlar oynuyor vesvese veriyor hayırdan onu engellemek için ve gece namazında ve diğer namazlarda ki bu sesten dolayı işte duyarlar rüya olur şeklinde o sorudan dolayı bu cevabı vermeye ihtiyacı duydu kendin duyacak kadar çok fazla boğmadan çok fazla da sesini yükseltmeden tek başına kılarken böyle cemaatle iki kişi kılıyorsan da İmam okurken yanındaki duyacak kadar okur ve beraber gece namazlarını kılardır. Cemaatle de kılınabilir. Evet Abdurrahman. İnan Bey bu geçen sormuştum. Suya dua falan okuyorlar. Kuranda, Sünnette suya okunup üfleneceğine, bunun şifa olacağına dair hiçbir bilgi delil yok. Fakat tabiinden sonra bazı ilim elinden yapanlar var. Ama ayetlerde, hadislerde, hatta günümüzde çağdaş hocalardan bazılarında bunun fayda vereceği kanaatindeler. Kur'an, Sünnette bunun yapılacağına dair hiçbir belge yok. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest suyuyla teberrük var. Bu teberrükle onu bir araya getirip fayda vereceğini düşünüp buna fetva veren tebe tabi'in alimlerden sonra günümüz kadar bazı ilim elinden bu şekilde düşünenler var. Teberrükle bunu karıştırmamak gerekiyor. Teberrük naslarda belirtilen şeyler. Teberrük Kendisiyle faydalanılan, Allah'a yaklaşmak için vesile edilen şeyler. Teberrük. Bunlar bazen doğada, coğrafyada, bazen bir insanda, bazen bir kitapta olur. Örneğin Kabe ile teberrük. Kabe ile Allah'a nasıl yaklaşırız? Kabe'de kılınan bir vakit namaz, sahir yerlerde kılınan yüz bin vakite denk. Kabe'nin teberrüğü bu işte. Kabe'ye teberrük ettin. Ne yaptın? Allah'a daha çok yaklaştın. Sahir yerlerde yüz bin vakite orada kıldığın bir vakit denk. Hacer-ül Esret'le teberrük. Hacer-ül teberrük nasıl olur? Allah'ın Resulü'nün teskidiyle söylediğiyle ona öpen, öpebilen öpsün. Öpemeyen dokunsun, dokunamayan karşısından selam versin. Zemzemle teberruk, Zemzemle nasıl teberruk olur? Kim onu ne niyetle içiyorsa o. Ebu Zer radıyallahu an Resulullah'ı duyunca Ebu Zer yalnız doğdu, yalnız yaşadı, yalnız öldü diye hadisi şerif var. Yalnız doğdu, annesi çölde yalnız doğuyor. Yalnız yaşadığı e, bu Vay o mal biriktirerlerin haline biriktirdikleri mal mahşer günü ateş olarak alınlarına göğüslerine yapıştırılacak ayetini nesedilmediğini savunuyor, sahibi rahatsız ediyor ve sürgüne gönderiliyor. Yalnız yaşıyor. Bir gün menata süt götürüyor, puta süt götürüyor. Menatın önüne koyunca bir tane köpek geliyor, sütü içiyor, üzerine işiyor. Düşünüyor diyor ki bunun bozkırlardaki taşlardan ne farkı var diyor. Sütünü korumayan bana ne fayda sağlar diyor. Böyle bir taş vuruyor ona boynunu kırıyor kavmi bunu öldürecek kaçıyor mu? Kardeşi geliyor diyor ki Ey Zer, Medine'de diyor e, e, şey, Mekke'de senin gibi biri çıkmış diyor. Putlar için aynı şeyi söylüyor. Ebu Zer radiyallahu geliyor Resulullah'a Ebu Cehil'e soruyor. Ebu Cehil'e bir ton sopa atıyor zemzem kuyusuna atıyor. Yedi gün orada kalmış, aç susuz, zemzemi diyor, açlık niyetiyle içtim, açlığım gitti, susuzluk niyetiyle içtim, susuzluğum gitti diyor. Onun için hadiste zemzemi kim ne niyetle içerse o niyettedir diyor. Zemzemle tederrük nasılmış? Sağlık için içersen sağlıkla, imanın artması için içersen imanın artmasıyla. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest suyunun, tükrüğünün de tederrüğü vardır bir şifası vardı. Onun farklı insanların abdest suyuyla, hırkasıyla, elbisesiyle, saçıyla, sakalıyla karıştırılmaması lazım. Mesela, üç mescid müstesna. Bak üç mescidin teberrü var. Mescid-ül Nebevi'nin, Mescid-ül Ham'ın ve şeyin ül Aksan'ın. Bunların teberrü var. Çünkü Allah'a bunlar daha çok yaklaştır. Doğanın, coğrafyada bulunan teberrükle peki peygamberlerin tederrüğü nasıl? peygamberler insana doğru yolu gösterir, peygamberler insanı arındırır, peygamberler insana e şefaat eder peygamberler insanları kurtarır, peygamberler insanları Rabbine yaklaştırır peygamberler insanlara hidayet verir hangi insanlara? arınmak isteyen insanlara, peygamberlerin yanında bulunan, soylarına soplarına, en yakınlarına Hidayet edememişlerdir. Onlara, Onlar tedarik edememişlerdir. Mesela İbrahim aleyhisselam babası Azer'in hidayetine vesile olamamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Azer hakkında bildiriliyor. mu aleyhisselam oğluna hidayet verememiştir. Allah'ın Resulü aleyhisselatu vesselam amcası bu Talibe hidayet edememiştir. Hidayet Allah'ın elinde ama bunlar insanları Allah'a yaklaştırmak için vesilelerdir. E, peygamberlerin, ilim ehlinin teberrüü vardır. Yazdıkları eserlerin şimdi bu adamın kitabından nakiller yaptık. Bak bununla teberrük ettik. İmanımızı artırdık. Allah'a yaklaşmak için nesileler aradık. Ama başlı başına hiçbiri hidayet vermeye muhtadir değildir. Hidayet verici değildir. Ey kızım Fatma ben peygamber kızıyım diye benden isteme. Nefsini Allah'tan satın alıyor. Sen Allah'a iman edip Salih amel işlemedikçe ben sana Hiçbir şey yapamam Adamın birisi gelip Resulullah'tan Dua isteyince Secdelerini uzatarak bana yardımcı oluyor Secdenin teberrü var Allah'a yaklaştıran bir unsur Duanın teberrü var ee, Böyle bakılmalı Teberrükle Direkt hayrı ve şerri Hayır ve şerri birbirinden ayırmak gerekiyor Teberrük de naslarda bildirilmiştir zaten. Yani şu şu şu şu diye naslarda bildirilmiştir. Onlar mesela habatu sevda ne diyor hadiste? Ölümden başka her derde deva. Bak bir şifa kaynağı. Allah Resulü meyve ve sebzede şifa vardır diyor. Bakın bir şifa kaynağı bunlarda. Onun için sünnette belirtilen kendisiyle tederrük edip faydalanılabilecek şeyleri e, farklı şeylerle anlayıp e, konuyu başka taraflara çekmemek gerekiyor. Suya üflenip çocuklara içirme mevzusu Allahu Alem sahabeden uygulama var. E, Ömer radıyallahu anh zamanındaydı galiba. E, ama sünnete dayalı bir şey değil. E, çocukların üzerine okunma duası var. Evzu bi kelimetillahi tameten min Çocuklarınıza bütün gün Yatarken, kalkarken, görürken, nazar değmesinden korktuğunuzda, şeytan ve cinlerin zarar verebileceğinden korktuğunuz zaman da bu duayı onun üzerine okuyup rukiye yapmanızda fayda var. Sünnette bunlar mevcut.